bize. Sırat köprüsünden mümin bir kul çok zor bir şekilde geçiyor. Allah Azze ve Celle'ye kul diyor ki Ya Rab ben senin mümin bir kulunum. Neden bu yani ibadetlerde gevşeklik de yapmadım. Namazımı, orucumu, hacımı yani bütün ibadetlerimi de tam yaptım.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 Sırttan yine geçiyor, ama gerçekten meşakkatli geçiyor. Yani şimşek gibi geçen var, rüzgar gibi geçen var. O babtlara diye uzun bir rivayet içindeki bu pasaj beni hakikaten çok etkiledi. Bunu sizinden paylaşayım dedim. Allah, Allah hepimize hayırlı versin. Evet. Namazın geçen hafta vakitlerinde kalmıştık, doğru mu?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 ve dinin yeni tamamlanması hasebiyle birçok hükümde bir ihtiyaca binaya çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları namaza nasıl toplayalım diye ne yaptı? Düşünmeye başladılar. Hristiyanlar ne yapıyor? Çal. çal. Yahudiler boru öttürüyor. boru öttürüyor. Mecusiler ateş yakıyor. İşte şunu yapsak Hristiyanlar yapıyor. Bunu yapsak bunu yapıyor derken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 Allah bu أكبر, Allah bu أكبر, that... Allah bu أكبر, <gülüyor> Allah bu أكبر. Evet. Esh'alunne illallah, Esh'alunne ilaha illallah.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 Bir kasabaya saldırmadan önce dinleyin. Eğer ezan sesi geliyorsa oraya ne yapmayın? Saldırmayın. Ezan sesinin geldiği yerde aynı zamanda ne yapıyor? Hmm. Müslümanların diyarı olmuş oluyor. Ezan bir davettir, bir çağrıdır. Ve akabinde de Müslümanları ne yapar? Namaza <gülüyor> toplar. Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 bir ibadet şekillerinden birisidir Resuluna emredilen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz vakti girince aranızdan biriniz size ezan okusun ve yaşça en büyünüzde size ne yapsın? İmam olsun demiştir. Evet. Ve ezan emir kipiyle gelmiştir. Terk edilemez kardeşlerim. Yani muhakkak ezanın ne yapılması? Okunması gerekir. Evet.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 Müslümanlara bir bir öğretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerini sayacak olan var mı? İki tane. Kim? İki tane. Biri kim? Allah. Allah. Birisi Bilar. Birisi Birisi Birisi Birisi kim? Birisi şey.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 Ezanın lafızları demin kardeşimizin de söylediği gibi 4 kere Allahu ekber, 2 kere eşhedü en la ilahe illallah, 2 kere eşhedü en Muhammedün Resulullah, sonra 2 kere hayye alellah, 2 kere hayye alel sonra 2 kere Allahu ekber, sonra la İlahe illallah'tır. Ve dikkat ederseniz tam bir davettir, tam bir tevhid nedir? davettir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 bir kâhmet adı alır. Kamet olduğu zaman nasıl yapılır? Ne eklenir, ne çıkartır? Kadı ı salatı. ı diye ne yapılır? İki kere eklenir. Onun dışında ezan, lafızları nedir? Aynıdır. Ama ne hikmetse aramızda kardeşler Kamet getirilirken Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşheden La İlahe Eşheden Muhammeden Resulullah diye lafızlar hep teker teker zikredersiniz.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 yani kavmetle ezan arasında baya bir ne vardır? Vakit vardır. Ama günümüzde bu sünnet ne yapmış? Kalkmış. Tabii. Yani bu sünnet mal yeryüzünü kastediyorum. Ezan okunup da böyle camiye git bakarsın ya ikinci ya üçüncü sahta. Adam ne zaman durmuş, ne zaman namaza başlamışlar anlayamazsın. Ama sünnet olan ezan okunduktan sonra git abdestini al camiye ne yap? Git hala belki de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 ama hayal-ı salaha, hayal-ı felaha dediğinde Allah Allah. la havle ve la kuvvete illa billah yashur. Ezan bitince ne diyorsunuz? Allahümme rabb hazihi davatittan Tam ve salatun qayyimah, atı Muhammeden el vesilete ve'l fadilete ve as maqamen mahmuden lazi vaadte. Şimdi Tirmizi'de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 Bu duayı herkesin okumasını, öğrenmesini tavsiye ederim. <gülüyor> ee, müezzinle alakalı bazı bilgiler var kardeşlerim. Şurada bir hadis daha var, onu nakledeyim, geçeyim. Ezanla Kamet arasında yapılan dua reddolunmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Eğer Rabbinizden bir istediğiniz varsa hayır namını ezanla Kamet arasını kollayın.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 Yine sünnet olan hayal es sağ, hayal el dediğinde sol tarafa dönmekte nedir ezan okurken? Sünnettir. Evet. Yine Ebu Cuheyfe'den gelen rivayette ben Bilal'ı ezan okurken ağzını hem şu yani yani sağa doğru hem sola doğru çevirdiğini ve iki parnağından da kulaklarını böyle tıkadığını ne yaptım? Gördüm diyor. Niye tıkıyor? insan şöyle kulağını tıkar da konuşursa bağıra bağıra konuşuyor biliyor musunuz? Mesela bugün birileri kulaklık alıyor işte Kur'an dinliyor diyelim üstü zannedelim müzik demeyelim bir şey sorduğun zaman ne yapar? Baara bağıra konuşuyor. Niye baara baara konuşuyor? İşte kulağındakini çıkarsana dedim. Parnağını kapattığın zaman da sen sesini duymadığın için duymak için daha da yüksek sesle konuşursun. İşte kulakları tıkadığında ezanında da sesiniz ne yapar? çok gür çıkar kulakları tıkamak da sünnettir. Ezan ile kamet arasındaki sürenin miktarına baktığımızda namaz için hazırlanıp namaza gelecek kadar bir süre bırakılması gerekir ki bu da sünnettir kardeşim. Yine ezanla alakalı sünnetlere bakacağımız bakacak olursak bir gün adamın birisi mescide geliyor. Bu arada da ezan okunur.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 Aya kalkıp minbere geldiğimi görmeden Kâhmet'i ne yapma? Getirme diyor. Kâhmet getiren şahıs, imam yerini almadan Kâhmet ne yapmayacak? Getirmeyecek. Sünnet olan da neymiş? Buymuş. Yine e, Ebu Kureyre'den gelen rivayette İmam Tirmizi naklediyor kardeşlerim. Abdestli olandan başkası ezan okumasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine kim ezanı okumuşsa Kamed'de ne yapsın? O getirsin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ezanı sen Kamed'i sen okuma. Ezanı sen okunursan Kamed'de sen getir. Evet. Müezzin ezanda daha yetkili, imam da Kamed'de daha yetkilidir diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Evet.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 Aynen Ali Sallati vesselam'ın ayağının ayak kapısının altında biliyorsunuz necasetin olduğunu Cibril geliyor haber veriyor. Ali Sallati ne yapmıştır? Onu yere sürterek çıkarttıktan sonra izan etmiştir. Bu da gösteriyor ki bilerek kasten üzerinde bir necaset varsa ne yapmalı insan namaz kılamaz. Önce onu temizlemesi gerekir. Eğer namaz kılıyorsa, namaz kılarken onu fark ettiyse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 Başına başörtü almadan, ayağını etek giymeden namaz ne yapması? Kılmasın diyor. Kadın da ne yapacak? Üzerini örtmek gerekiyor. Evet, bedeninde de namaz kılacağı elbisenin de ve yerin de temiz olması gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ey Ademoğulları, her mescitte zinetinizi alın buyurmaktadır. Çıplak olarak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 Allah Azze ve Celle inanan mümin ve müminelere namaz kılacağınız zaman, ibadet edeceğiniz zaman, avret malinizi ne yapın, üzerinizi örtün, emrini indirmiştir. Müslümanların üzerini örtmesi gerekir. Evet. Ve uyluk neresi bilir misiniz? Uyluk neresi? Evet. Uyluk neresi? Uyluk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 her taraftadır, nereye dönerseniz, orasıdır dedi diyor. Ama birincisi Müslüman'ın ne yapması, araması gerekir. Nasıl arayacak? Eline 99 boncuğu alıp şöyle sallayıp, orada nerede durursa orası ne değil. Güneşin doğduğu ve battığı yeri ne yapacaksınız? Orayı bulacaksınız. Sofiler öyle buluyormuş. Tesbihi sallıyormuş.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 kapatı veriyor. Dinimiz hiçbir şeyi ne yapmıyor? Zorlaştırmıyor. Doğu batarası arası neymiş? Kıble bitti. Doğu ile tespit et mi? İşler neymiş? Tamam. Yine kardeşlerim Kıble cihetinin dışında insan namazda durabilir mi? Evet, binitli kılarsa, biniti nereye doğru giderse ne yapar? Evet. Namazını kılabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, binitliyken devesinin üzerinde namaz kılar. Halbuki devesi, kıble cihetinin tersine tarafına da gittiği olurdu diyor. Yine, terimizinin naklettiği rivayette, İbn-i Macede'de geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yağmurlu bir günde diyor. Devesinin üzerinde bize fazla mazı ve Devesi diyor kıbleciyetinden başka tarafa doğru dönmüştü diyor. Dururken durabiliyorsun. Ama artık binit ne yanıya doğru e, hareket ederse binit üzerinde de kıbleye dönmek asıl ama dönemiyorsa bir nedir sıkıntı yok. Evet. Yine kardeşlerim Kıbleye dönmek farz ama bunun dışında mezarlıkta e, namaz kılınmaz. Çöplükte namaz kılınmaz. mezba olan yerde, levan kesilen yerde namaz kılınmaz. Yol ortasında namaz kılınmaz. Deve ağılı namaz kılınmaz. Su kenarındaki dinlenme yerinde namaz kılınmaz diyor. Evet, şimdi neden deve ağırlarında namaz kılılmaz diye Allah Resulü'ne soruyorlar. Aleyhessiz ve Vesselam koyun ağlarında kılın ama deve ağırlarında ne yapmayın? Kılmayın çünkü onlar deve şeytandır yani kincidir. Ona bir şey yapmışsanız sizi korumasız halde görür. O zaman ne yapar? Saldırır ve intikamını sizden ne yapar? Alır diyor. Bunun dışında çöplükte, mezbanede,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 Yine kabirlere doğru ne yapmayın namaz kılmayın. Eğer e, cami mesela camiler var. Karşıya kadar bir cami var. kabristanda. burada namaz kılınmaz. Cenaze namazı kılınabilir. Oraya dek gelirseniz eğer şayet orada vakit namazını yapmayın, kılmayın. Çünkü her tarafı mezardır. E, oralarda namaz ne yapmayın, kılmayındır. Allah Resulü salat ve selam.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 Mescidin yeri nakledilir. Eğer mescid önce yapılmışsa kabir ne yapılır? Nakledilir. İkisine de saygı aynı cihettedir kardeşlerim. Kabirlere doğru kesinlikle namaz ne yapmayın? Kılmayın. Yani. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz mescide geldiği zaman ayakkabısına baksın. Şayet ayakkabısında bir pislik veya bir necaset varsa onu silsin ya da temizleyip de namaz kılsın ama siz sakın camiye öyle girmeyin, dayağı yersiniz. Evet, bu tabi bu da unutulan sunnetlerden bir tanesi. <gülüyor> Yine kardeşlerim daha önce namazdayken e, ilk başlarda birisi diyor, mi selam verirdi, biz ''Aleykümselam, Rahmetullah, hoş geldin, nasılsın, iyiymişsin'' oturup muhabbet ederdik diyor namazda. Daha sonra diyor bu bize ne yaptı? Kaldırıldı. Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur. Ayeti indi de bizde sadece artık namaz kılmak kaldı. Namazda diyor evet. eğer birisi size selam verirse nasıl alıyorsunuz? Evet. Dirsekten kalkıp iniyor. Veyahut imam eğer e, hata yapmışsa erkekler ne diyor? Aha. Subhanallah. Erkekler de el çırpıyor. Şey... Kadınlar, e, erkekler subhanallah, erkekler de şey, kadınlar. erkekler subhanallah, kadınlar da ne yapıyor? El çırparak imamı ne yapıyor? Uyarıyor. Aklım şeye gitti, Bravo'dan Kadının Halleri diye bir kitap var. Erkekler de imamı ıstık çalarak uyarır diye geçiyor da, ıstık ayarlar da el çalarak e, uyarma vardır. Evet, kafamız ona gitti.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 duvardan siyah bir yılan düştü diyor. Hemen sahabeler onu öldürmeye yürüdüler. Yılan da bu arada bir deliğe koydu, kaçtı gitti diyor. ve Vesselam Allah sizi onun şerrinden, onu da sizin şerrinizden korudu diyor. Evet. Başka namazın önünde ne var? Namazda yürüme var. Sütreye şimdi geliyoruz. Namazda yürüyebilirsiniz ama nereye kadar imamı geçmemek şartıyla, duvarı çıkmamak şartıyla, pişe güce gitmemek şartıyla namazda sütreye doğru namaz kılarsınız. Eğer önünüz boşaldıysa sütre olacak kadar öne kadar gidebilir veya yan tarafa ne yapabilirsiniz? bilirsiniz. Evet, namaza başlamak için bir de ne var kardeşlerim? Niyet getirmek gerekir, değil mi? Niyet almadan mı tekbir getiriyor? Dur şimdi Toplumda niyete gelince ne salar diyor? İşte durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kırdı, kırdım karşı, uydurdum falan namaza, falan imama gibi. Böyle bir tekerleme yoktur. Namazda niyet nedir? Halbi bir olaydır.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 onun ne kadar günah olduğunu bilseydi, kendisi için 40 yıl beklemek onun önünden geçmekten daha hayırlı olurdu demiştir. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadis. Bu da gösteriyor ki, bekleyeceğim, 40 yıl bekleyicim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan birinin önünden önce bize ne diyor? Geçme. Birincisi bu, bakın, yakalamanız gereken. İkincisi, sütre olayını bilen sensin. O değil. O çünkü sütreyi bilmiş olsa sen o kadar ne yapmazsın, beklemezsin. Adam hemen arkaya kapının dibine geliyor, her tarafa bakarak, allah Ekber diyor, şöyle. Şimdi gel de geç, nasıl geçersen geç. Arkasından da geçemiyor. Önüne bir şey koyup geçiyorlar. İşte o zaman yapabilirsin, i̇şte, o bilmeyebiliyor. O zaman da gelip yap, şimdi şey koydun diye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 Biriniz namaz kılarken sütrenin önünden birisi de geçmeye çalışırsa onu ne yapın? Evet. Durdurun. Eğer hala durmayıp geçiyorsa şey, ne dedim gibir? O şeytandır. O şeytandır. Öyle demezmişsin şey diyeceksin. Evet. Hala geçmek evet. istiyorsa? Deme evet. tekrarlamayın sütrün evet. o şeytandır. Hala geçmek isterse o bir şeytandır. Onu dövün dedi. Benim dövdüğüm bir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 ben Vallahi. Şöyle durdu, hala gidiyorum. Yine vurdun, manyak ne dedi? Vallahi, ben bir kişiye yaptım şimdiye kadar kendi namazım bozuldu, gülmekten yıkıldım. Adam boşta bulundu, çok korktu, acayip korktu. Bizim o safın komplesi gülmeye başladı. Yani şimdi engelleyir mi, ben de şaşırdım. Adam nasıl korktu. Yani adama damanca sıksan o kadar korkmaz yani. O kadar korktu, ya ben halbuki sütrenin oradayım, Elim de uzun zaten geçirmem adamı. Şöyle tak deyince herif yelkenleri bırakıverdi. Saf dahiklerinin önündeki de yani bizim saf hep gitti yani bende dahil. Ne oldu şimdi bir sünneti yani derken namazla gitti yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Adamı korkuturken dikkatli olmak. gerekiyor.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 Şöyle böyle elleri koyarak namaz kılmak ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Belki biz kendi aramızda bunları görmüyoruz ama görünen yerler nedir? Vardır. Mesela Malikiler nasıl durur biliyor musunuz? El bağlamazlar. Şiyalar nasıl durur? Onlar da böyle canı sıkıldı mı şöyle durabilir mi? Durabilir. Uzun namaz kıldığında elleri böyle ne yapıyor? Koymayı yasaklıyor ki eller nedir? göğsün üzerine bağlanır. Biraz sonra geleceğiz. Başka bağlanış şekli de zaten yoktur. Ama bildiğim kadarıyla Maliki mezhebiyle Şia mezhebi ellerini kenarıya evet. bırakır. Böyle. Ha? Ha. Evet. Elleri böyle koymayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ayşe annemizden gelen rivayette bunlar Yahudilerin nedir? Fiilidir. Namazda ellerine ne yaparlar? Böğürlerine koyarlar. Diyor. Yine namazda huşu olması için bir sebep daha var. Nedir? Mesela en oburumuz kasım mıydı? Yemek hazırsa yemekle namaz çakıştığında ne yapın? Evet. Ne diyor? Ama Allah Resulü ve Vesselam ne yapardı? İftarını bir iki vurmayla açar, namazını kılar, ondan sonra oturur ne yapardı?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 namazdan çalandır. Namazda çalmak nasıl olur? Sağa sola bakmaktır diyor. Ee, bari e, bunu farzda yapmayın? Yapmayın. Bari bir defayı ne yapmayın? En azından geçilmeyin diyor. Biz buna güç yetiştiremeyiz diyorlar sahabeler. Ama nasıl sahabeler? Çocuklara namaz öğretir aleyhissalatü vesselam. Sağa sola bakmayın diyor. Onlar dedi ki biz buna güç yetiştiremiyoruz. O zaman diyor farzlarda ne yapmayın? Yapmayın. Tabii küçüğe söyleniyorsa büyük zaten alacağını ne yapar? At. evet Namazda sağa sola bakmaktan sakının çünkü bu helak olmaktır. Şayet mutlaka yapmanız gerekiyorsa bari nafilede de yapınlar. Evet. Yine kardeşlerim olur ki mesela kış ayındayız İnsan rahatsız olabilir, balgamı olabilir, tükürme ihtiyacı olabilir. Gerçi buralara tüküremezsiniz, mahvederim sizin. Ama kumlu kumluysa ne yapacaksınız? Sağa sola tükürmeyin, ayağınızın altına tükürün ve orayı ne yapın? Daha sonra temizleyin, sürtündür Fakat bizim buralar biliyorsunuz kumlu değil. İnşallah bir dahakine kumlu olur. Ayakkabıyla falan rahat oturursunuz, yaparsınız. Veyahut da Aleyhisselatü Vesselam bir gün çok rahatsızlanıyor ve balgam geliyor sürekli. Enes diyor ki, şu yenilerinin arasına mendil koyuyor kardeşler. Balgam geldiğinde alıyor, kumkülüyor ve yenilerinin arasına tekrar ne yapıyor? Koyuyor. Bunu yapabilirsiniz. Bu namazda huşuya engel değildir. Evet, yine yemek hazırken namaz kılmayın dediğimiz gibi Büyük veya ufak abdest sıkıştırdığında namaza ne yapmayın? Durmayın. bu uşuğu ne yapar? Doğru. Evet. Yine eslemek namazda şeytandandır diyor. Yani kendinizi engellemeye çalıştıkça ne yapın? Engelleyin. Bari yapamıyorsunuz elinizi ağzınıza ne yapın? Gücünüz yettiğince engellemeye çalışın diyor. Evet kardeşlerim.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 Aleyhisselatü Vesselam hasta imiş o günle, ona bildirmiyorlar. 3 gün sonra bakıyor, diyor ki ''Falan nerede?'' Ey Allah'ın Resulü vefat etti, biz de cenaze namazını kıldık, hemen defnettik, seni rahatsız etmek istemedik.'' Subhanallah diyor, o diyor mescidi temizler, kandillerin yağını doldurur, yani hiçbir ücret almadan. Onun diyor bana kabrini gösterir ve <gülüyor> kıyabında ne yapıyor? Cenaze namazı kıldırıyor.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 öne değil de caminin tam içini yapmıştır. Yani orayı bilmiyorum da işte bu Erbakan zamanında bu mahkemelere ben gelen böyle Hayserli Hacasan Efendi diyorlar. Onun mülklerinden birisi de Develili Hacamet Efendi'dir. Mustafa İslamoğlu'nun babasıdır. Sonra o kendini şeyh ilan etmiştir onun yerine falan filan. Evet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 Parlamentalar varken camiler kullanalım. Demokrasi varken değil mi? Evet. evet. Yine birisi geliyor caminin içinde bir yitik arıyor. Allah ve Vesselam o yitiğini bulamasın olmasın diye ona ne yapıyor? Beddua ediyor. Çünkü mescitler yitik arama malayağını konuşma yerleri nedir? Değildir diyor. Yine birisi mescitte bir yere ne yapıyor? Bevlediyor. diyor. Sahabeler onu engellemeye çalışırken Ali Selatü vesselam bırakın adam şimdi görsün. Sonra bir kova su istiyor. Adamın dövlettiği yere döküyor ve bedeviyi çağırıyor. Ve Be adam mescitler Allah'a secde etmeyeri, Allah'ı zikretmeyeri. Anladın mı? Bedevi kafa sallıyor, anladım. Ashabuna ne diyor? Kolaylaştırıp, sorlaştırmayın. Huzur verip nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Demek ki mescitler kazayı hacek yeri de neymiş? Değil, evet. Bunun dışında mescitte tükürmek hatadır, cezası ise onu nedir? Gömmektir. Bir gün ve Vesselam mescitte otururken birisi imamlık yapıp namaz da birisi balgam çıkarıyor ve kıbleye doğru ne yapıyor? tükürüyor. ve Selam bir daha buna imamlık ne yapmayın? Yaptırmayın. Çünkü o kıbleye karşı nedir? Saygısızlık yaptı diyor. Kıbleye karşı tükürülmeyi ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. <gülüyor> Bari tükürecekseniz yani hiç kaçamıyorsanız ayağınızın altına demiştir. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben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 oturmayın demiştir. Evet, inşallah öbür dersinizde namazın kılınışına girelim. Allah Azze ve anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip Subhanek Allahumma Bihamdeke Eshedilale illa